12. lemah Refet Bey'in iki cüc'i suali münasebetiyle iki müdde-i beyanına dairdir. Bismihi subhanehu ve imin şey'in illa yusebihü bihamdih Esselamu aleykum ve ala ihvanikum ve rahmetullahi ve berekatuh onun adıyla o her kusurdan münezzehtir. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Selam, Allah'ın rahmeti ve bereketi ...sizin ve kardeşlerinizin üzerine olsun. Aziz Sıddık kardeşim Refet Bey, ...senin bu müsaadesiz zamanında suallerin beni müşkül bir mevkide bulunduruyor. Bu defaki iki sualin çendam cücindir. Fakat iki nükte-i Kur'an'iye münasebet olduklarından... ...ve küreye arzı dair sualimiz coğrafya ve kozmorafyanın yedi katzenin... ...ve yedi tabaka semavaka tenkitlerine temas ettiğinden... bana ehemmiyeti geldi. Onun için sualin cüz'üniyetine bakmayarak ilmi ve külli bir surette iki ayet-i dair iki mükte icmalen beyan edilecek. Sen de cüz'ün sualine karşı ondan hisse alırsın. Birinci mükte iki noktadır. Birinci nokta. وَكَاَيِّمْ مِنْ دَابَّةِ لَا تَحْمِلُ رِسْقَهَ اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ Yeryüzünde yürüyen ve kendi riskını yüklenemeyen nice canlanın ve sizin rızkınızı Allah verir. İnnallahu ve rızâkı dün kuvveti Şüphesiz ki rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Ayetlerine sırrınca rızık doğrudan doğruya kadir Celal'in elindedir ve rahmetinden çıkar. Her bir zihayatın rızkı Ta'ahud-i Rabbani'si altında olduğundan Açlıktan ölmek, olmamak lazım gelir. Halbuki zahiren açlıktan ve rızıksızlıktan ölenler çok görünüyor. Şu hakikatın ve şu sırrın hangi şudur ki, Ta'ahbud-ı Rabbani hakikattır. Rızıksızlık yüzünden ölenler yoktur. Çünkü o hakim üzülceler, zihayatın bedenine gönderdiği riskin bir kısmını ihtiyaç için şahın ve içya suretinde iddihar eder.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 ve o su-i iftiyardan ve âdetin terkinden meşref eden bir marazla ölüyorlar. Evet, zihayatın bedeninde, Şah'ın suretinde iddihar edilen risk-ı fikri, hadd-i vasat olarak kırk gün mükemmelen devam eder. Hatta bir marazın veya bir istiyarak-ı ruhani neticesinde iki kırk'ı geçer. Hatta bir adam, şedif bir inat yüzünden Londra mahpushanesinde yetmiş gün sıhhat ve selametle hiçbir şey yemeden hayatı devam ettiğini 13. Şimdi 39 sene evvel gazeteler yazmışlar. Madem 40 günden 70-80 güne kadar rızk-ı devam ediyor. Ve madem rezak ismi gayet geniş bir surette, ruh-i zeminde cilvesi görünüyor. Ve madem hiç ümit edilmediği bir tarzda, memeden ve odundan rızıklar akıyor, baş gösteriyor. Eğer hürşer beşer, su ihtiyariyle müdahale edip karışmazsa, herhalde rızk-ı fıtri gitmeden evvel o zihayatın imdadına o isim yetişiyor, açlıkla ölüme yol vermiyor. Öyleyse açlıktan ölenler eğer kırk günden evvel ölseler, katiyen rızıksızlıktan değildir. Belki herkül adat minen mühlükat, adetlerin terki helakete götüren sebeplerdendir sızlığıyla, Su ihtiyardan gelen bir adet ve terk-i adetten, neş'et eden bir illetten, bir marazdan ileri gelmiştir. Öyleyse, açlıktan ölmek olmaz denilebilir. Evet, bir müşahede görünüyor ki, rızık, iktidar ve ihtiyar ile makul senle Mesela daha dünyaya gelmeden evvel bir yavru, rahm-ı maderde ihtiyar ve iktidardan bütün bütün mahrum olduğu bir zamanda, ağzını kumıldatacak kadar muhtaç olmayacak bir surette rızkı veriliyor. Sonra, dünya geldiği vakit, iktidar ve ihtiyar yok, fakat bir derece istidadı ve bir kuvve bir hissi olduğundan, yalnız ağzını yapıştırmak kadar bir harekete ihtiyaç ile en mükemmel ve en mugaddir ve hazını en kolay ve en latif bir surette ve en açık bir fitrakta, memeler musluğundan ağzına veriliyor. Sonra iktidar ve ihtiyara bir derece alaka peyda ettikçe o kolay ve güzel rızık bir derece çocuğa karşı nazlanmaya başlar. O memeler çeşmeleri kesilir, başka yerlerden rızkı gönderilir. Fakat iktidar ve ihtiyarı rızkı takip etmeye müsait olmadığı için reza Kerim, peder ve validesinin şefkat ve merhametlerini iktidar ve ihtiyarına yardımcı gönderiyor. Her ne vakit iktidar ve ihtiyar tekemmel eder, o vakit riski ona koşmaz ve koşturulmaz, rızık yerinde durur der, gel beni ara ve bu ve al. Demek rızık iktidar ve ihtiyar ile muhakkursan mütenasiptir. Hatta çok Risalelerde beyan etmişiz ki, en ihtiyarsız ve iktidarsız hayvanlar daha iyi yaşıyorlar, daha iyi besleniyorlar. İkinci nokta. İmkanın enva'ı var. İmkan-ı aklı, imkan-ı örtü. İmkan-ı adi gibi kısımları vardır. Bir hadise eğer imkan-ı aklı dairesinde olmazsa reddedilir. İmkan-ı örtü dairesinde olmazsa dahi mucize olur. Fakat kolayca keramet olamaz. Eğer örken ve kaideten naziri bulunmazsa şuhut derecesinde bir bürhan-ı tatbi ile ancak kabul edilir. İşte bu sırra bine hem 40 gün ekmek yemeyen Seyyid Ahmet-i Bedevi'nin harikulade halleri imkanı ölkü dairesindedir. Hem keramet olur hem harikulade bir adeti de olabilir. Evet. Seyyid Ahmet-i Bedevi'nin kudüs-e sirruhu acit ve istiyarakkarane hallerde bulunduğu tevatür derecesinde mert 40 günde bir defa yemek yemesi vaki olmuştur. Fakat her vakit öyle değil. Keramet mev'inden bazı defa olmuştur. Bir ihtimal var ki, Halık-ı yemeğe ihtiyaç görmediği için ona nispeten adet hükmüne girmiştir. Seyyid Ahmet-i Bedeli, Kudüs-i çok evliyalardan bu tarz harikalar mevsukan rivayet edilmiş. Madem birinci noktada ispat ettiğimiz gibi, müdahal rızık 40 günden fazla devam eder ve o miktar yememek adeten mümkündür. Ve mevsultan harika adamlardan o hal rivayet edilmiştir. Elbette inkar edilmeyecektir. İkinci sual münasebetiyle iki meseleyi mühimle beyan edilecek. Çünkü coğrafya ve kozmografya fenlerinin kısacık kanunlarıyla ve daracık üsturlarıyla ve küçücük mizanlarıyla Kur'an'ın semavatına çıkamadıklarından ve hayatın yıldızlarındaki yedi kat manaları keşfedemediklerinden, Ayet-i penkir, belki inkarına, divanecesine çalışmışlar. Birinci, meseleyi mühimme. Semavat gibi arzında yedi tabaka olmasına dairdir. Şu mesele yeni zamanın filozoflarına hakikatsız görünüyor. Onların arza ve semavata dair olan hemleri kabul etmiyor. Bunu vasıta ederek bazı hakai ki Kur'an'ı itiraz ediyorlar. Buna dair muhasaran birkaç işaret yapacağız. Birincisi, Evvela ayetin manası ayrıdır ve o manaların efradı ve masadatları ayrıdır. İşte o külli mananın müteaddit efradından bir kaydı bulunmaksa o mana inkar edilmez. Semavatın yedi tabakasına ve arzın yedi katına dair manay külliyesinin çok efradından yedi masadat zahiren görünüyor. Saniye, ayetin sarahatında yedi kat arz dememiş. Allahüllezî khalaka seb'a semavatin ve minel ardi mistehün. O Allah'tı. Yedi günü yarattı ve yeryüzünü de onlar gibi yarattı. İlâ afir. Ayetin zahiri diyor ki, arzı da o seb'a semavat gibi halketmiş ve mahlukatına mesken itkikaz etmiş. Yedi tabaka olarak halkettim demiyor. Misliyet ise mahlukiyet ve mahlukata meskeniyet cihetiyle bir teşgiftir. İkincisi, küre arz her ne kadar semavata nispeten çok küçüktür. Fakat hadsiz masnuat ilahiyenin meşheri, mazharı, mahşeri, merkezi hükmünde olduğundan, kalp cesede mukabil geldiği gibi, küre-i arz rahi koca, hadsiz semavata karşı bir kalp ve manevi bir merkez hükmünde olarak mukabil gelir. Onun için, zeminin küçük nikasta eskiden beri yedi iklimi, haşiye, Seba ile beraber yedi kelimesi, yedi kere tevafuku pek güzel düşünür. Hem Avrupa, Afrika, Okyanusya, iki Asya, iki Amerika namlarıyla maruf yedi kıtası. Hem denizle beraber şark, garp, şimal, cenur, bu yüzdeki ve yeni dünya yüzündeki malum yedi kıtası. Hem merkezinden ta kış zahiriye kadar hikmeten, fenden sabit olan mutfasıl, ve mütenevi yedi tabakası. Hem zihayat için medar hayat olmuş, yetmiş basiyet ve cüz'i unsurları kazanmın edip ve yedi kat tabir edilen meşhur yedi nevi kübbi unsuru. Hem dert unsur denilen su, hava, nar, toprak, çırak ile beraber. Mevalid-i selense denilen maadin, nebata ve hayvanatın yedi tabakaları ve yedi katı alemleri. Hem cin ve ifrit vesair muhtelif zi-şuud ve zihayet mahluklarının alemleri ve meskenleri olduğu çok kesretli ahl keşif ve ashab-ı şuhudun şehadetiyle sabit yedi kat arzun alemleri. Ham kürey i arzımıza benzeyen yedi kürey i ukra dahi bulunmasına, zihayata mekar ve mesken olmasını işareten yedi tabaka yani yedi kürey i arziye bulunmasına işareten küre-i arz yedi tabaka ayat Kur'an Kur'an'ı yeden tahmet İşte yedi neviyle yedi tarzda arzın yedi tabakası mevcut olduğu tahakkuk ediyor. Sekizincisi olan ahirki mana başka noktayı nazarda ehemmiyetlidir. O yedide dahil değildir. Üçüncüsü madem hakim mutlak israf etmiyor, abes şeyleri yaratmıyor ve madem mahlukatın vücutları zişurlu içindir ve zişurla kemalini bulur ve zişurla şenlenir Ve zi-i şuurla abetsiyetten tutulur. Ve madem bir müşahede o hakim-i mutlak, o kadir-i zülcelal hava unsurunu, su alemini, toprak tabakasını hadsiz zihayatlarla şenlendiriyor. Ve madem hava ve su hayvanatın cevelanına mani olmadığı gibi, toprak, taş gibi kesik maddeler, elektrik ve röntgen gibi maddelerin seyrine mani olmuyorlar. Elbette o hakim-i zülkemalli. O salim bir izeval, küre-i arzımızın merkezinden tut, tam eskenimiz ve merkezimiz olan bu kış rızahiriye kadar birbirine mutfasın yedi külli tabakayı ve geniş meydanlarını ve alemlerini ve mağaralarını boş ve hali bırakmaz. Elbette onları şenlendirmiş, o alemlerin şenlenmesine münasip ve muvafı zişur mahlukları halk edip orada islam etmiştir. O zişur mahluklar, Madem ki melaike ecnasından ve ruhani emmalarından olmak lazım gelir, elbette, en kesif ve en sert tabaka, onlara nispeten, balığa nispeten deniz ve kuşa nispeten hava gibidir. Hatta zeminin merkezindeki müthiş ateş dahi, o zişur mahlukları nispeti, bizlere nispeten güneşin harareti gibi olmak ikiza eder. O zişur ruhaniler, nurdan oldukları için, nar onlara nur gibi olur. Dördüncü, on sekizinci mektupta tabakat arzının acayibine dair el Keşkin keşfin akıl haricinde beyan ettikleri tasvirata dair bir temsil edilmiştir. Kulağ sahası şudur ki, küre arz, âlem-i bir çekirdektir. âlem misaliye ve de bir büyük ağaç gibi semavata omuz omuza vuracak bir azamettedir. Ehl-i keşfin küre arzda ifritlere mahsus tabakasını bin senelik bir mesafe görmeleri, alem i şehadete ait küre-i arzın çekirdeğinde değil, belki alem i misali'deki dallarının ve tabakalarının tezahürüdür. Madem Küreye i arzın zahiren ehemmiyesiz bir tabakasının böyle başka alemde azametli tezahüratı var, elbette... yedi kat semavata mukabil, yedi kat denilebilir. Ve meskûl noktaları ihtar için, icaz ile i'cazkârâne bir tarzda, âyâtu Kur'ân'ı, semavatın yedi tabakasına karşı bu küçücük arzı mukabil göstermekle işaret ediyor. İkinci mesele-i mihimmedir. تُسَبِّي لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْءُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ تِيهِمْ Yedi gök ve ve içindekiler, onu tesbih eder. İlâ afir. Kimme s-sevâ ila s-semâ-i fes-sevvâ hum ne seb'a s-semâvâd ve hüve büküm şey'in alîm. Sonra iradesini semâya yöneltti ve gökleri yedi tabaka olarak tanzim etti. O her şeyi hakkıyla bilendir. Şu ayet-i kerime gibi müteaddit ayetler semâvâtı yedi semâ olarak beyan ediyor. İşarat-ı ircaz Eski harb ü umûmeni'nin 1. senesinde cephe-i harbe ihtisar mecburiyetiyle vâkı'ı mücmel beyan ettiğimiz o meselenin yalnız bir hülasa yazmak münasip değil, şöyledir ki eski hikmet semâvatı gök kubbe tasavvur edip lisan-ı şer'îde arş ve kürsü 7 semâvat ile beraber kabul edip acit bir surette semâvatı tasvir etmişler. O eski hikmetin dahih hikemasının şaşalı ifadeleri, mev beşeri çok asırlar müddetince tahakkimleri altında tutmuşlar. Hatta çok ehl tefsir, ayatın zahirlerini onların mesebine göre tevfik etmeye mecbur kalmışlar. O suretle, Kur'an-ı Hakîm'in bir derece perde çekilmişti. Ve hikmet-i cebide namı verilen yeni felsefe ise, eski felsefenin mürür ve ubura ve harp ve iltiyama kabil olmayan Semavat hakkındaki ifratına mukabil tefrit edip, semavatın vücudunu adeta inkar ediyorlardı. Evvelkiler ifrat, sonrakiler tefrit edip hakikatı tamamıyla gösterememişler. Kur'an-ı Hakim'in hikmet-i pusriyesi ise, o ifrat ve tefriti bırakıp, habd-i vasatı ihtiyar edip der ki, Saniy-i kat semavatı halk etmiştir. Hareket eden yıldızlar ise balıklar gibi sema içinde gezerler ve tesbih ederler. Hadiste sema u mevcûl mekfûf'' denilmiş. Yani ''Sema, emvâci, karardâde olmuş bir denizdir.'' İşte bu akikat-ı Kur'an'yeyi yedi kaide ve yedi vecih mana ile gayet muhtasar bir surette ispat edeceğiz. Birinci kaide hemen ve hikmeten sabittir ki, Bu haddiyo fezai alem, nihayetsiz bir boşluk değil, belki esir dedikleri madde ile doludur. İkincisi, fennen ve aklen, belki müşahedeten sabittir ki, Eccam-ı Ulviye'nin cazibe ve dafia gibi kanunlarının rabıtası, veziya ve hararet ve elektrik gibi maddelerdeki kuvvetlerin naşiri ve nakili, o fezai dolduran bir madde mevcuttur. Üçüncüsü,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 Ecrâm-ı Urviye'ye dikkat edilse görünüyor ki, o Urvi alemlerin tabakatında muhalefet var. Mesela, Nehr-ü Sema ve Kehteşem Nâmi ile Mağrûd, Türkçe saman tabir olunan bulut şeklindeki daire azimenin bulunduğu tabaka, elbette sevabit yıldızların tabakasına benzemiyor. Güya, tabakın sevabit yıldızları yaz meyveleri gibi yetişmiş, ermişler. ve o Kehtaşan'daki bulut şeklinde görülen hassız yıldızlar ise yeniden yeniye çıkıp ermeye başlıyorlar. Tabakayı sababit dahi, sabit bir hat ile Manzume-i Şemsiyye'nin tabakasına muhalefeti görünüyor. Vahara koza, yedi manzumat ve yedi tabaka birbirine muhalif bulunması, his ve hat ile dert edilir. Beşincisi, Hasan ve hissen ve istikraen ve tecrübeten sabit olmuştur ki, bir maddede tanzim ve teşkil düşte ve o maddeden başka masruat yapılsa elbette muhtelif kadaka ve şekillerde olur. Mesela, elmas madeninde teşkilat başladığı vakit o maddeden hem cemaat yani hem tür hem kömür, hem elmas nevileri tevellit ediyor. Hem mesela ateş teşekküle başladığı vakit hem alev hem duman hem kur tabakalarına ayrılıyor. Hem mesela müvelli dünma, müvelli humuza ile mezcedildiği vakit o mezden hem su, hem buz, hem buhar gibi tabakalar teşkil ediyor. Demek anlaşılıyor ki bir madde-i teşkilat düşse tabaklata ayrılıyor. Öyleyse madde-i esiriyede kudret-i teşkilata başladığı için elbette ayrı ayrı tabaka olarak Fesebbâhum ne seb'e semâvat sığıyla yedi nevi semâvatı ondan halk etmiştir. Altıncısı, şu meskur emareler bir zarure semâvatın hem vücuduna, hem taaddüdüne delalet ederler. Madem tatbiyyen semâvat müteaddittir ve muhbir-i sadık, Kur'an-ı Moucuzul Beyan'ın nisanıyla yedidirler, elbette yedidir. Yedincisi, yedi, yedi, yetmiş, yedi yüz gibi tabirat. Üslub-ı Arabi'de kesreti ifade ettiği için o külli yedi tabaka, çok kesretli tabakaları havi olabilir. En muhasıl, Kadirül i Zülcelal, esir maddesinden yedi kat semavatı halk edip tesviye ederek, gayet dakik ve acık bir nizamla tanzim etmiş ve yıldızları içinde zer edip etmiştir. Madem Kur'an-ı Mucizül Beyan, Umum-İns ve cinnin umum tabakalarına karşı konuşan bir kutbe-i ezeliyedir, elbette Nevi Beşer'in her bir tabakası, her bir Ayat-ı Kur'aniyeden hissesini alacak. Ve Ayat-ı Kur'aniye her tabakanın tahmini tatmin edecek surette ayrı ayrı ve müteaddit manaları zimnen ve işareten bulunacaktır. Evet, Hitabat-ı Kur'aniyenin müs'atı ve meani ve işaratındaki genişliği, ve en âmi bir avandan en has bir havasıza kadar dereca tefihimlerini müraat ve mümaşak etmesi gösterir ki her bir ayetin her bir tabakaya bir reçvi var, bakıyor. İşte bu sırada binaen. Yedi semavat, manay küllisinde yedi tabakay ve şeriye. Muhtelif yedi kat manayı tahmetmişler. Şöyle ki, فَسَوَّهُنَّ سَبْا سَمَاوَاتٍ ayetinde kısa nazarlı, Ve dar fikirli bir tabakayı insaniye, Havai-i Nesimi'nin tabakatını fehmeder. Ve kozmurak ile sersemleşmiş diğer bir tabakayı insaniye dahi, Ensini Enam'da sabay-i seyyare ile meşgul yıldızları ve medarlarını fehmeder. Daha bir kısım insanlar, kürenize benzer zevil hayatın makarı olmuş, semavi yedi küre-i akarı fehmeder. Diğer bir taifi ve manzume Şemsiyenin yedi tabakaya ayrılmasını. ha manzume Şemsiyenizle beraber yedi Manzumat-ı Şumusiye'yi fehmeder. Daha diğer bir Taife-i Beşeriye, Madde-i Esiriyenin Teşekkülatı yedi tabakaya ayrılmasını fehmeder. Daha geniş fikirli bir tabakayı ı Beşeriye, yıldızlarla yıldızlanıp bütün görünen gökleri bir sema sayıp, onu bu dünyanın semasıdır diyerek, bundan başka, altı tabakay semavat var olduğunu vehmeder. Ve Nevi Beşer'in yedinci tabakası ve en yüksek taifesi ise semavat sebayı âlem-i şehadete münhasır görmüyor. Belki avalil ukreviye ve gaybiyye ve dünyeliye ve misaliyenin birer muhir zarfı ve ihatalı birer sakfi olan yedi semavatın var olduğunu vehmeder. Daha keza bu ayetin külliyetinde meskul yedi kat tabakanın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 Bir yıldızı düşürmek niyetiyle taş atmasına benzer. Çünkü ayetin manayı küllüsinden bir tek masada sadıksa, o külli mana sadık ve hak olur. Hatta vakiyde bulunmayan, fakat umumun lisanında mütedavil bulunan bir ferdi, umumun etkarını müraat için o külliye de dahil olabilir. Habuki, hak ve hakiki çok efradını gördük ve şimdi bu insafsız ve haksız coğrafyaya. ve serçen, ve sermez, ve sarhoş kozmoraflığa bak. Nasıl bu iki fen hata ederek, hak ve hakika ve sadık olan külli manadan gözlerini yumup ve çok sadık olan nasadakları görmeyerek, hayali bir acil terdi, manayı ayet pevehüm ederek ayete taş attılar. Kendi başlarını kırdılar, imanlarını uçurdular. En hasil, kıraat-ı seb'a, vücuh-ı ve mucizat-ı seb'a ve hakaik-ı seb'a ve erkan-ı seb'a üzerine nazil olan Kur'an semasının o yedişen kabakalarına cin ve şeyatın hükmündeki itikatsız maddi fikirler çıkamadıklarından. Ayatın mücumunda ne var ne yok bilmeyin, yalan ve yanlış haber verirler. Ve onların başlarına o ayatın mücumundan meskur tahkikat gibi şahaplar inerler ve onları yakarlar. Evet, cin fikirli filozofların felsefesiyle o samavat kuraniyi çıkılmaz. Belki ayetin yıldızlarına, hükmete hakikiyenin mirasıyla ve iman ve İslamiyetin kanatlarıyla çıkılabilir. Allahu Meccali, Ala şems sema ve qamere kalekin bulbe ve Ala alihu o nujun ilhuda limen te da. Allahım, ışık semasının güneşi. Ve nöbüvvet feleğinin ayı olan zat ile doğru yola erişenlerin hidayet yıldızları olan ahl-ı ashabına salaf et. سُبْحَانِكَ لَا اِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا اَلَّنْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِمُ Seni her türlü Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen, ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan alim-u hakimsin. اللهم يَا رَبَ السَّمَاوَكُ وَالْعَرْضِ Zeyyin kulube kâzı bihâzihi misâle ve rüfâkâihî bi'nücûmî haqâike'l-Kur'ân ve'l-îmân âmîn. Ey göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'ım, bu Risale'nin kâtibiyle arkadaşlarının kalplerini Kur'an hakikatlarının yıldızlarıyla şişlendir.